Cihadın dijital yüzü, siyonist ağların çöküşü, İran İslam Cumhuriyeti'nin 13 Haziran gecesi attığı o tarihi adım yalnızca füze rampalarından değil, Siber ilemin görünmeyen karanlıklarından da yükseldi. İran vurdu, ümmet uyandı demiştik ya. Şimdi o yanışın sistemli, sessiz ve zeka dolu adımlarına şahit oluyoruz. Füzeler Siyonist rejimin yüreğine korku salarken, siber mücahitler onların en derin iletişim kanallarını darmadağın etti. Siber Destek Cephesi, sahaya indi. Siber Destek Cephesi'nin açıklamaları gösterdi ki, Siyonist rejimin iletişim, savunma ve casusluk sistemleri tarihlerinde ilk defa böylesine bir çöküş yaşadı. Uydu sistemleri, Gilad, Spacecom, Amos, Ofek susturuldu. Casusluk ağları ve gözetleme sistemleri, sistemleri, kör ve sağır bırakıldı. Elbit, Rafael, Raal gibi savunma devlerinin veri merkezleri, erişilemez hale geldi. 50 TBT tam fazla veri ele geçirildi, kritik cihazlar yerle bir edildi. Bu sadece teknik bir operasyon değil, ümmetin iradesinin dijital bir manifestosudur. Siyonist rejimin kendi vatandaşlarına verdiği, güçlü devlet, imajı, bir gecede siber enkaza dönüştü. David Sealing ve Aroh sistemlerinin neden çöktüğünü şimdi anladılar. Korkunun kaynağı mühendislik. Siyonist rejim sadece silahlardan değil, İran'ın mühendislik dehasından da korkuyor. Bu mühendisler, düşmanın en kritik noktalarına saplanan gizli hançerler gibidir. Onların bilişim alanında yaptıkları, Siyonist mühendislerin teknolojik üstünlüğünü eritir, savunma sistemlerini felce uğratır. Şehit edilen İranlı mücahit mühendisler, direnişin en ön saflarında yer alıyordu, zaferin temel taşlarını döşüyordu. Onların her fedakarlığı, ümmetin siber direnişine güç katıyordu. Ayrıca, sadece şehit olanlarla sınırlı kalmayan yüzlerce, hatta onlarca mühendis halla işlerinin başında, Gece gündüz demeden küfre karşı kesintisiz bir savaş veriyor. Onlar, iman ve ilmi donanımlarıyla siber cephedeki en güçlü İslam'ın kalesinin muhafızlarıdır. Bu bir başlangıçtı asıl darbeler yolda. Siber destek cephesi açıkça uyardı, ey işgalciler! Hiçbir iletişim ağına ulaşamıyorsunuz. Bu söz, bir sonuç değil bir savaş bildirisidir. Mücahid haker grupları, bu operasyonun yalnızca bir prova olduğunu ilan etti. Asıl hedef rejimin siber DNA'sını kalıcı olarak silmek. Ve bu yalnızca İran'la değil, ümmetin dört bir yanından dijital cihad ehli gençlerin ortak zaferiyle mümkün olacak inşallah. Kodlarla gelen zafer, İran vurdu, ümmet uyandı derken, yalnızca fiziksel bir direnişi kastetmedik. Bugün artık füze rampalarının yanında veri merkezleri, tankların yanında klavyeler, mühendislerin ellerinde ise dualar yükseliyor. Bu çağda mücadele eden Müslüman, hem namazında dik durmalı hem sistemlerin içine sızacak kadar bilgili, kod yazacak kadar becerikli olmalıdır. İran İslam Cumhuriyeti ise, bu mücadelede sadece bir devlet değil, bir ümmet modeli olarak karşımızda duruyor. Örümcek ağı gibi dağılan bir yalan, yıllardır dokunulmaz, yenilmez diye lanse edilen o sahte yapı, aslında Şehit Hasan Nasrallah'ın da dediği gibi bir örümcek ağı kadar zayıf ve kırılgandır. Bunu gören sadece biz Müslümanlar değiliz, tüm dünya artık şunu konuşuyor, İsrail aslında hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Ve bu sadece, teknoloji ile değil, imanla kodlanmış bir akıl ve adanmışlıkla mümkün oldu. Ümmetin siber kalbi, bugün Siyonist rejimin çöküşüne en büyük darbeyi indirenler, yalnızca füze değil, bilgi, dua ve zeka taşıyanlardı. İran'ın direniş hattı artık sadece sahada değil, veri merkezlerinde, ağ protokollerinde, şifre çözümlemelerinde yükseliyor. Bu yazı bir çağrıdır. Ey Müslüman genç! Sadece dua etme, sistemi de çöz. Sadece öfkelenme, şifre de kır. Sadece izleme, harekete geç. Ve unutma, İslam'ın zaferi sadece savaşta değil, ilimle, ahlakla, kodla ve İslami bir şuurla gelir. Bu direniş durmayacak. Bu dijital cihat, siber zekayla, İslami ahlakla, ümmet bilinciyle donanmış bir iman ordusunun ilk yürüyüşüdür. Yarın, red alert değil, iman alarmı çalacak ve o gün geldiğinde, siperler değil, iman dolu yürekler öne çıkacak, Rabbimiz. Direnişi kesintiye uğratma. Siber cihadın ehline kuvvet ver. Düşmanlara karşı Müslümanlara izzet nasip eyle, Allah'ın meymin.